Bismillahirrahmanirrahim. r-hismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah Amna be Şimdi daha iman bölümünden genellikle Kelime-i Tevhid ilgili hadislere devam ediyorduk. Bugün dizinin inşallah Kelime-i Tevhid ilgili hadislerin dersine devam edeceğiz. Farklı konulara da gireceğiz bugün inşallah. Girelim. önümüzdeki hadislere. Buradan Ebu Umer diyor abao, Said'e vefat edimiştir. Vesûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ebu Bekir onun yerine seçil, halife seçildi. Halife seçildiği ve bazı Arap kabileleri binden döndüğü Ömer bin Döndüğü Ömer Hattab... Döndüğü, Döndüğü zaman Ömer i̇bn Hattab... E, Ömer i̇bn Hattab, Ebu Bekir'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... insanlar Allah'tan başka ilah olmadığı deyinceye kadar onlarla savaşmakta emin oldum. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse, İslam hakkı olan had cezaları hariç, malını ve canını bana karşı emniyet altına almış olurlar. Gizli hallerinden dolayı hesapları ise Allah'a aittir. Buyurduğu halde sen nasıl onlarla savaşırsın diye soruyor. Ebu Bekir, vallahi namaz ile zekatın arasını ayıran kimselerle mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat malum hakkıdır. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdikleri yıllarları bana vermeyecek olurlarsa verdiklerinden dolayı onlarla her halükarda savaşırım diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer ebr Hattab, vallahi Yüce Allah'ın Ebu Bekir'in kalbini savaşa açtığını kavradı. Bunun da haklı savaş olduğunu anladım dedi. Şimdi e, bu hadisin söylenme münasebeti önce hadisin genel manasını söyleyelim. Peygamber Aleyhisselatu vesselam insanlar kelime-i şehadeti söyleyip onun da peygamber olduğuna şehadet edip namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolunduğunu söylüyor. Aleyhisselatu vesselam Abi siz dışarıya Onlarla savaşmakla emrolunduğunu söylüyor. Şimdi e, Peygamber Aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra biliyorsunuz Müslüman olan insanların birçoğu mürted oldular. İslam dininden döndüler. İslam dininden dönmelerinin sebebi de Peygamber Aleyhissalatu vesselam döneminde sahih bir imanla iman etmemişlerdi. Kimisi "Söylemezür kezabat abi oldu." Kimisi "Zekat vermem." dedi. Kimisi zekatı inkar etti. Kimisi zekatı Muhammed'e veririm, bu Bekir'e vermem dedi. ki de kimse benden zekat alamaz dedi. Hepsi bu şekilde mürtet diye isimlendirildiler. Şimdi Hz. Ebû Bekir bunlarla savaşmaya kesin kararlıydı. Hatta bir rivayette Hazreti Ebû e diyorlar, Hz. Ömer diyor, peki sana destek vermesek ne yapacaksın? Kendi ailemle savaşacağım diyor. Peki kılıcı da sizden men etsek yani silahlarınızı da alsak elinden o zaman toprak atacağım onlara diyor. Yani kesin savaşmayı kafasına koymuş Ebû Bekir Tam o sırada işte Hz Ömer'in aklına bu hadis geliyor. Yani Peygamberimiz demedi mi ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum diye. Bunlar da la ilahe illallah diyorlar. Hani sen nasıl savaşacaksın e, bunlarla diye. İşte Ebu, Ebu Bekir anh da diyor ki, e, namaz kim namazla tekrâdın arasını birbirinden ayırırsa muhakkak ki ben onunla savaşacağım diye. Ve Ömer en son diyor ki anladım ki demek ki e, Ömer'in kalbi bu işe açılmış. Bütün sahabe destek veriyor ve icma ile, yani bütün sahabe icma ederekten zekatın men edenlere karşı savaşıyorlar. Şimdi hadisin genel manası bu. Yani hadisin aslında söylenme yeri burası değil. Ama Hz. Ömer hadisi hatırlayıp Hz. Ebubekir'e itiraz ediyor. Hani bunlarla savaşılmaz, bunlar kelime-i şehadeti nutk ediyorlar. Yani irca fitnesi, irca şüphesi Hz. Ömer'in de kafasına takılıyor maalesef. E, Haz da Bekir de bunu ne yapıyor? Hac da Bekir de bunu düzeltiyor. Şimdi başa gelecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edince Ebubekir Bekir onun yerine halife seçildiği zaman ve bazı Arap toplulukları dinden döndüğünde Şimdi aslında burası e, böyle değil. Yani Araplardan kafir olan kafir olunca desek daha düzgün bir tercüme olur. Yani Araplardan da küfre giren veya kafir olan kafir olunca veya Araplardan mürtet olan mürtet olunca desek mana daha iyi çıkıyor. Şimdi e, Araplardan kafir olan kafir olunca yani e, bu öyle bir çok büyük bir sayı ki Mekke Medine ve e, Abdul Kayısın Abdul Kayısın meselesini okumuştuk ya Abdul Kays Onların mescidi dışında her yer mürtet oluyor yani Allah ibadet edilen hiçbir mescid yer yüzünde kalmıyor. Mekke Medine ve Abdul Kayısın e, mescidi dışında Herkes yer yüzünde şey oluyor, mürtet oluyor. Hatta İbrahimiyeye minacı Sünne de Müslümana tür savaşta yüz bin tane insanın öldüğünü söylüyor. Yani yüz bin tane insanın sadece öldüğünü söylüyor. Müslümana tür kezapla yapılan savaşta sadece. Düşünün diğer daha yalancı peygamberler var iki üç tane zekatı vermeyenler var bedeviler var. Yani çok ciddi bir sayı mürtet oluyor. Ve sahabe bunlara karşı ne yapıyorsa Sahabe bunlara karşı savaşıyor. Şimdi burada iki tane nokta var. Birinci nokta yeryüzünün çoğunluğu dahi kafir olsa bu sahabeyi matematikçiliğe, sayısalcılığa zorlamamış yani efendim böyle dersek şu kadar insan kafir olur. Böyle düşünürsek işte 42 milyon kafir olur, böyle düşünürsek 25 milyon kafir olur, sahabe hiç böyle sayısal hesaplar yapmamış. Yani Allah bir şeye küfür diyorsa, Rasulü bir şeye küfür diyorsa, velev ki bunu bütün yeryüzünde yapsa, bütün yeryüzünde kâfirdir, kafirdir, mürtettir diyerekten. Yok işte biliyorlar mı, bilmiyorlar mı, cehalet mazeret midir, tevil geçerli midir demeden bunların hepsini ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar ve bu zekatı vermeyenlerle savaşırken kadınlarını esir alıyorlar, mallarını yani tam bir mürtet hükmünde onlarla savaşıyorlar. Kafir gibi onlarla savaşıyorlar. Hatta Hz. Ali'nin e, oğlu bir oğlu o savaşta elde edilen cariyelerden birinin çocuğu yani. O o kadar artık e, sahabenin işini e, içinde sirayet etmiş bir olay. Yani sahabe bunlarla savaşırken kesinlikle işte hiç bunların arasını birbirinden ayırmadan bunları tek sınıf yani hem yalancı peygamberi doğrulayanlar hem zekat vermeyenleri tek sınıf, tek muameleye tabi tutaraktan bunlarla ne yapıyorlar? Bunlarla savaşıyorlar. Ee, böyle olunca da tabi ne diyoruz? Yani zaten Allah Azze ve ayet-i kerime diyor إِنْ تَكْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ Siz de bütün yeryüzüde kafir olsanız Allah nedir? Allah kendisine çokça hamd ve Allah hiç kimseye ihtiyacı olmayandır, zengin olandır. Yani bütün yeryüzünün küfre girmesi Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaz? Allah Azze ve Celle'ye zarar vermez. Sadece insanlar anlamadıklarından dolayı çok insanın küfür ameli işlemesini ya böyle dersek bu kadar insan kafir mi olacak diye düşünürler. Oysa sahabenin yoktur? Sahabenin böyle bir sıkıntısı yoktur. Şimdi nokta 2, işte Hazreti Bekir bunlarla savaşmaya azmedince Ömer diyor ki sen Allah'tan başka ilah yoktur dedikten sonra sen bir insanla nasıl savaşırsın? Peygamberimiz demiyor, ben La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum diye. Yani sen nasıl savaşacaksın La ilahe illallah diyen insanlarla? Tabi orada Ebu Hazreti Bekir'in cevabı nedir? Diyor ki, namazla zekatın arasını ayıran kimselerle mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Yani Resulullah verdikleri bir yularları bana vermeyecek olursa vermediklerinden dolayı onlarla her halükarda savaşırım diyor. Şimdi bir, Hazreti Ömer gibi Peygamber Vesselam'ın sürekli övdüğü, dinine şehadet ettiği, ilmine şehadet ettiği hadislerde ve eğer bu ümmette ilham edilecek olan olsaydı Ömer olurdu dediği insan dahi hata yapabiliyor demek ki. Yani ne kadar büyük olursa olsun, nerelere gelirse gelsin, Peygamberimiz sünnetine uyun dese bile benden sonra halifelerimin Demek ki bir insan ne yapabiliyor? Bazen hata yapabiliyor. Veya bazen bir ayeti ve hadisi bilmeyebiliyor. Yani bak burada mesela hadisi eksik naklediyor. Yani hadisin normalde bu hadisin tamamında peygamberimiz diyor ben insanlar kelime-i şehadeti nutk edip namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Hazreti Ömer hadisine yapıyor eksik hatırlıyor. Aynı şekilde bak Ebubekir Bekir ona cevap verirken Hazreti Ebu Bekir de demiyor ki işte ben e, hayır öyle değil, ben peygamberden işittim peygamberimiz dedi ki işte şeydir e, kim Kelime-i Şehadet'i söyler, namazı kılar, zekatı verirse demiyor çünkü o da hadisi bilmiyor. Kim diyor zekatı namaza kıyas ediyor. Kim e, zekatla, kim diyor namazla zekatın arasını ayırırsa ben onunla savaşacağım. Hani zekat Allah'ın hakkıdır, e, mal da kulun hakkıdır. Kim ikisinin arasını ayırırsa, ben onlarla savaşacağım. Buradan da ne çıkıyor? Demek ki, çok büyük iki sahabe dahi peygamberle sürekli beraber olmalarına rağmen bazen hadisleri bilmeyebiliyorlar. Yani çok yaygın olan, meşhur olan bir hadis, belki bugün hepinizin ezbere bildiği bir hadis, sahabe bunu biliyor. Çünkü Ömer hadisi eksik naklediyor, Bu Bekir de hadisle değil, kıyasla cevap veriyor ee, Hz. Ömer'e. Bu da bize neyi gösterir? Ne kadar dinde derecesi yücelirse yücelsin, imam olursa olsun, ne kadar bütün ümmet kabul ederse etsin, bir insanın hadis bilmemesi çok normaldir. Yani bir insan hadis bilmeye bilir. Bazen bir hadisi görmemiş olabilir. Şimdi ayrıyeten burada bir noktadan daha bahsedelim. Şimdi bu da zekat vermeyenlere karşı yapılan savaştır. Şimdi o zaman zekat vermeyenlerin hükmü nedir? Şimdi zekat vermeyenlerin hükmüne gelince, zekat vermeyenlerin hükmü genelde cumhur ulemaya göre, çoğunluğa göre zekat vermeyenler Müslümandır. Yani hatta çoğunluk derken yani neredeyse %99 diyeyim, %99'a göre zekat vermeyen Müslümandır. Yani bunu da neye dayanarak söylüyorlar? Diyorlar ki, Onların döneminde diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bu Hattab'inin görüşü tabi diyor Müsülemedül kezapla savaştıkları zaman bu zekatı vermeyenlere de mecaz manada mürtet dediler yani hiçbir aralarını ayırmadılar Yoksa hakikaten bunlar mürtet değil diyorlar tabi bu görüş biraz tutarsız bir görüşe benziyor hatta Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz diyor ki Hattab'inin bu görüşü ne diyor ondan sonra gelen herkes tabi oldu. Ve kesinlikle kimse meseleyi tetkik etmedi. Yani bir dönelim bakalım, hani gerçekten bu meselenin aslı neymiş demediler. Baktılar Hattabi böyle demiş, ondan sonra gelen herkes Hattabi'den sonra bu görüşü savundu. Yani zekat vermeyen Müslümandır e, diyerekten. Oysa diyor bir, sahabe diyor e, zekatla namazı birbirine kıyas ediyor. Yani Hz. Bekir namazla zekatı kıyas ediyor. E biz biliyoruz ki Abdullah İbni Şakik'in Tirmizi'deki rivayetinde sahabe icmayla nere, neredeyse namazın terkini küfür görürdü. Zekatı namaza kıyas ediyorlarsa demek ki nedir? Demek ki zekatın terkili onların yanında küfürdür. Bu birinci nokta. E şimdi ikinci nokta sahabe bunlarla savaştıkları zaman kesinlikle bunlara hiç Müslüman muamelesi yapmıyorlar. Bunların kadınlarını esir alıyorlar yani. Bunların kadınlarını cariye alıyorlar alıyorlar sahabe. Bunları öldürüyorlar, kesinlikle bırakmıyorlar. Bu da onlara mürtet muamelesi yaptıklarını gösterir. Üçüncü e, delil, hadisin başında Ebu, Ebu Hureyre, Araplardan kafir olan kafir olunca diyor, genel bir lafız kullanıyor. Yani bu genel lafızı özelleştirecek başka bir lafızın gelmesi lazım. Bu da gelmediğine göre demek ki sahabe bunları umumunu tekfir ediyorlardı. Dördüncü delil, bunlar Müslüman oldukları zaman, Müslüman olmaya geldikleri zaman Hazreti Ebubekir bunlara diyor ki, siz kendi ölülerinizin cehennemde, bizim ölülerimizin cennette olduğunu söyleyeceksiniz ki ben kabul edeyim sizi diyor. E zaten bir insana seni ölülerin cehennemdedir demek nedir? Senin ölün kafirdir demek. Yani kafir olmayana cehennemle şehadet edilmez. Bir insan kafir olacak ki onun cehennemde olduğunu kesin e, söyleyesin. Bu delillere dayanarak e, zekat vermeyeni kafir olacağını e, söylüyor ve mesela İbn Teymiye fetvalarının bazı yerlerinde sahabenin zekat vermeyenlere mürtet diye isimlendirdiğini söylüyor ee, Ebu Bekir İbn Arabi Aynı şekilde sahabenin zekat vermeyenleri mürted diye isimlendirdiğini söylüyor. Şeyhe yani göre bu iddia hatabinin iddiasıdır ve ondan sonra gelen insanlar hiç meseleyi tetkik etmeden bu meseleyi böyle takip etmişlerdir. Yani zekat vermeyen Müslümandır diye o da zekat vermeyenin kafir olacağı görüşünü tercih ediyor. Şimdi burada bir de şu var, son bir noktaya da değinelim bu hadiste. Diyor ki, insanlar kelime-i şehadeti söyleyene kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum. Şimdi kelime-i söyleyen bir insan, e, niye ondan e, kelime-i şehadeti söyleyene kadar savaşmakla emrolundum? Demek kelime-i söylediği zaman savaş ortadan kalkacak. Şimdi her kelime-i şehadeti söyleyen Müslüman mıdır? Yani mesela bu hadisleri getirip işte her kelime-i tevhidin nutk eden insanın yani ağzından La ilahe illallah çıkan insanın Müslüman olduğunu söyleyenler var. E, bu adam Müslümandır e, diye. Şimdi önce burada şöyle bir ayrım yapalım. Bunu hepimiz bilelim. Birinci nokta e, Hattabi ve Kadı eyyad. Bu hadisin şerhinde diyorlar ki Bu hadis Arap müşrikleri için geçerlidir. Yani ilk defa İslam'a çağrılan, ilk defa İslam'a çağrılan insanlar için geçerlidir. Onlar kelime-i tevhid'i söylediklerinde onlardan kılıç kalkar diyorlar. Ama diyorlar eğer bir insan tevhid'i biliyorsa ve küfür halindeyken bu kelimeyi söylüyorsa bu kelime o insana hiçbir şekilde fayda vermez. Yani küfür halinde bir insan tevhid'i biliyor. Ee, yani Allah'ı tanıyor tabi, tevhidi biliyordan kastları onların da biraz tuhaf, Allah'ı biliyor kastediyorlar yani yoksa e, bildiğimiz tevhidi kastetmiyorlar yani. Allah'ı biliyor adam, ee, sadece ne yapıyor? Sadece bu adam diyelim küfür halinde bu kelimeyi söylüyor, Yahudi ve Hristiyanlar gibi onlara ne yapmaz bu? Onlara fayda vermez. O zaman bu çok ağır bir söz, yani bunu zamanımıza mesela uyguladığın zaman birçok insan... Onlara göre Kelime-i faydalanamıyorlar. Niye faydalanamıyorlar? Çünkü küfür halinde ne diyorlar? Küfür halinde Kelime-i Tevhid'i söylediklerinden dolayı. İkinci bir ayrım yapan alimler var. Yani bu mesele zaten bu meselede iki tane görüş var. Birinci görüş yani biz kendi güncel vakamız için konuşalım. Hiç böyle eskilere gitmeyelim. Yani bizim toplumumuz mesela. A'dan Z'ye şirk içerisinde olan bir toplum. Ve bu toplum La ilahe illallah diyor. Şimdi biz normal güncel yaşantımızda bunlara İslam muamelesi yapacak mıyız? Yoksa bunlara İslam muamelesi yapmayacak mıyız? Şimdi birinci görüş. Şimdi bu insanlar şirk haline bu kelimeyi söylüyorlar. E bir insanın Müslüman olabilmesi için önce üzerinde bulunduğu şirkten teberri etmesi lazım. E bu insanlar üzerinde bulundukları şirkten Hiçbir şekilde teberrih etmemişler. Yani şirkten uzaklaşmamışlar. Yani la ilahe illallah derken oy veriyor bu insanlar. La ilahe illallah derken vatanı görevlerini ifade ediyorlar. La ilahe illallah derken bu insanlar işte e, yanlış yanlış şeyler yapıyorlar. Allah'ın şirk dediği şeyleri yapıyorlar. Kabirlere gidiyorlar. Demokrasiyi benimsiyorlar. Doğal olarak bu la ilahe illallah bunlara hiçbir şekilde ne yapmaz fayda vermez. Hem de Tövbe suresinde biliyorsunuz. <gülüyor> Eğer tövbe ederlerse, şirkten tövbe edip namazı kılıp zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdir diyor Allah Azze ve Celle. Bu birinci görüş. Yani bu insanlar şirk halinde kelime-i tevhidin ettiklerinden dolayı bu kelime-i tevhid bu insanlara ne yapmayacaktır? Fayda vermeyecektir. Eski alimler de bunu söylemiş. Şirk halinde kelime-i söyleyen adama kelime-i tevhid fayda vermez. İkinci görüş, bazı alimler de diyorlar ki böyle değil diyorlar. Kelime-i söyleyen insana biz başlangıç olarak Müslüman muamelesi yaparız. Yani başlangıç olarak. Ne demek başlangıç olarak? Yani ondan şirk ve küfür ameli görmediğimiz müddetçe ona başlarken Müslüman muamelesi yaparız. Diyorlar buna da İslam denir. Yani hükmi İslam denir buna. Ama hakiki İslam, yani kişinin Allah katında Müslüman olarak değerlendirilebilmesi için, kişinin tüm şirklerden beri olup tevhidi tüm şartlarıyla tahakkuk ettirmesi lazım. Ama biz bunu bilemeyiz diyorlar. Biz bir insandan başlangıç olarak kelime-i tevhidi gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman, biz bu insana ne yaparız? Biz bu insana Müslüman muamelesi yaparız başlangıç olarak ama ömür boyu devam etmez bu yani başlangıç olarak Müslüman muamelesi yaparız. Ama eğer diyelim ki adam e, dönüp e, şirk ameli gösterirse açığa çıkarırsa biz buna tekrardan ne yaparız müşrik muamelesi yaparız. Aynı şekilde bu bütün İslam alametleri için geçerli. Yani mesela Kelime-i Tevhik bir İslam alameti namaz da bir İslam e, alameti. Tabi namaz İslam alameti midir değil midir alimler arasında ihtilaf var. Yani Kurtubi Saqibni icman icma naklediyor. Namazın İslam alameti olduğuna dair. Ama mesela Şafiler namazın İslam alameti olduğunu kabul etmiyorlar. Malikiler namazın İslam alameti olduğunu kabul etmiyorlar. Mesela Şafiler diyorlar, darül İslam'da namaz kılsa bu onun İslam'ına hükmü olunmaz. Yani çünkü darül İslam'da diyorlar, belki ta adam takiya yapıyorlar. Hanefiler diyorlar, cemaatle namaz kılmadığı müddetçe onun İslam'ına hüküm olunmaz. Normal namaz diyorlar bizim ümmetimize kas bir şey değil. Yani cemaatle namaz olmaz lazım. Ama Hanbelilerde işte mutlak manada namaz İslam alametidir. Hanbelilerde mutlak manada namaz İslam alametidir. Yani bu birinci noktada zikrettiğimiz ihtilaf aynı zamanda tüm İslam alametleri içinde geçerlidir. Tabi İslam alameti nedir? Onu önce belirtelim. İslam alameti sadece İslam ümmetine kas olan ee, fiiller İslam alametidir. Yani niye mesela selam İslam alameti kılınmamış da, niye işte efendim e, zekat İslam alameti kılınmamış da, niye oruç İslam alameti kılınmamış da, niye namazdan kabul eden alimler için söylüyorum namaz? Çünkü namaz bu ümmete hastır. Kılınma şekliyle namaz bu ümmete hastır. Bunun gibi La ilahe illallah ve diğer İslam alametlerinde de bu iki görüş gene geçerli. Bir, bu insanlar bunu şirk halinde yaptıkları için bu onlara fayda vermez, İslam alameti de sayılmaz. Ta ki vakada var olan şirklerden teberri edinceye kadar onlara müşrik muamelesi devam eder diyorlar. Yani bunu günümüz için söylüyorlar. İkinci görüşe göre de bazı şeyhlerimiz de diyorlar ki yok bu böyle olmaz. Diyorlar bir insan İslam alameti ızhar ettiği zaman, Başlangıç olarak küfür alameti ondan sadır olana kadar ona İslam muamelesi yapılır. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra da bu adama küfür alameti görülürse yine kafir muamelesi ne yapılır? Yapılır. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla bu iki görüş arasında ben hiçbir fark göremiyorum. Yani çünkü birinin beş dakika önce kafir dediğine biri beş dakika sonra kafir diyor. Yani arada da oynamaları var. Yoksa başka bir e, fark yok. Ama maalesef bakıyorsun, yani iştihadın geçerli olduğu veya nasların işaret ettiği meselelerde bile tevhid elinden olan insanların birbirlerini kınamaları veya birbirlerine karşı sert olmaları gerçekten üzücü bir durum. Yani madem bu iki görüşün de delilleri varsa, madem bu iki görüşü de alimler savunmuşsa hem geçmişte hem günümüzde birbirinden karşı şey yapmanın bir anlamı yoktur. Çıkışmanın bir anlamı yoktur. Bunlar nedirler? Bunlar şeydirler. İki tane uygulanabilecek görüştürler. Adamın mezhebi usulü sahip olup da küfür ameli işleyerek kafir dediği müddetçe yani ha beş dakika önce demiş ha beş dakika sonra demiş. Bunun arasında ne yoktur? Bunun arasında bir fark yoktur. Ama anlamayanlar maalesef bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. oha mire. İşte babası M.C.A.R. radiyallahu anh'la rivayet etmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu eşittir. Kim Allah'tan başka ilah yoktur deyip Allah'tan başka tapılan şeyleri inkar ederse onun malılar ve canına dokunmak karandır. Gizli adresinden dolayı hesapları ise Allah'a aittir. Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilen varlıkları da inkar ederse onun malı canı haram olmuştur. Yani ne olmuştur? La ilahe illallah ona fayda vermiştir. Müslüman olmuştur. Malı ve canı koruma altına alınmıştır. Şimdi kelime-i tevhid hakkıyla söylendiği zaman iki tane hükmü var. Bir, dünyada insanı koruma altına alır. İnsanın canını, malını koruma altına alır. İki, ahirette insanı cehennemden kurtarır. Yani nedir? İnsana iki tane şey var, iki tane insana faydası var. Dünya ve ahiret hükmü olarak iki hükmü var kelime-i tevhidin. Şimdi buradaki hadisler, Resulullah aleyhissalatü vesselam hani daha önce de söylemiştik zaten. Bazı hadis e, hırsızlarının yaptığı gibi işte kim la ilahe illallah derse cennete gider diyorlar ya. Kim la ilahe illallah derse cennete gitmez. Kim la ilahe illallah derse ve Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları da inkar ederse o insan cennete gider. Başka hadisler de gelecek şimdi. Kim la ilahe illallah derse şüpheye kapılmazsa. Kim la ilahe illallah derse yakın üzere olursa. Kim La ilahe derse ilim üzere olursa bu La İlahe insanı cennete götürecek olan. Yoksa bazılarının anladığı gibi işte her La İlahe diyen cennete gidecek diye bir kaide yok. Çünkü biz ne diyoruz her zaman? Bir konunun anlaşılabilmesi için o konu hakkındaki bütün deliller bir araya toplanır. O deliller toplandıktan sonra da sonuca ulaşılır. Demek ki hangi La ilahe insanı götüren? içerisinde aynı zamanda tağutların tekfir edildiği, tağutların inkar edildiği La İlahe illallah. Şimdi bu hadiste şu noktaya işaret var. E, tağutun inkar edilmesine burada işaret var. O da nedir? Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar etmek. Tağut nedir? Tağutun en toplayıcı tanımlarından bir tanesi Allah'ın dışında ibadet edilen her şey tağuttur. Öyle değil mi? Ve Allah azze ve celle femen yekfur bil tağuti ve yu'min billahi fe kad bil arveti l Kim tağutu inkar eder Allah'a da iman ederse kopması olmayan safa kurpa. kulpa. Yani i̇bn Abbas, Said ibn-i Cübeyn ve Dehhak'a göre La ilahe illallah'a yapışmış olur. Bir insanın La ilahe illallah yakışabilmesi için mutlaka ne yapması lazımdır? Tağut'u inkar etmesi lazımdır. Şimdi tağut'u inkar zaten bütün peygamberlerin ortak daveti tağut'un inkar edilmesidir. Ve وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ بَشْتَنِ بُرْتَوُ Biz her kavme Allah'a ibadete ve tağut'tan uzak durmaya çağırsınlar diye bir rasul gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Yani tağutu inkar bu işin olmazsa olmazıdır. Öyle mi? Ee, ondan dolayı bu hadiste de ne vardır? Tağutu inkar etmeye işaret vardır. Şimdi e, burada bir de şöyle bir nokta var hatta. Şimdi peygamberimiz diyor ki kim Allah'tan başka ilah yoktur derse. La ilahe illallah derse. Şimdi la ilahe illallah'ın içindeki la zaten tağutu inkara işaret ediyor. Yani la ilahe illallah'ın içindeki la. Zaten manası tağutu inkar etmek değil mi? Bir de peşine peygamberimiz Allah'tan başka ibadet edenleri de inkar ederse diye tekrarlıyor. Bu da neyi gösteriyor? Şimdi insan bir şeyi zikrederse, mesela bir kelimeyi zikredersin. O kelimenin içindeki bir manayı içinden çıkarıp tekrar zikrediyorsansa, demek ki bu kelimenin içindeki en önemli nokta nedir? Bu kelimenin içindeki en önemli nokta budur. Yani zaten kelimede o mana anlaşılıyor. Bir daha özellikle çıkarıp mesela ben şurada diyelim herkesin görevlerini anlatıyorum. İşte sen dersi oku, sen çay getir bize, sen şunu yap, anlatıyorum, anlatıyorum. Anlattıktan sonra tekrar dönüyorum diyorum ki, eki bak sen şeyi unutma, çayı unutma ha, diyorum tekrardan. Bu neyi gösterir? Benim çaya ehemmiyet verdiğimi gösterir. Öyle değil mi? Zaten hepsinin görevini zikrettim. Ama birinkini döndüm, tekrardan zikrettim. Peygamber aleyhissalatu vesselam der, da kimle ilahe illallah ders ediyor. Zaten la ilahe illallah'ın içindeki la, tağutu inkar etmeye işaret ediyor. La'nın kendisi... Hayır demektir. Tağutu inkar etmektir. Fakat özellikle bir daha ne diyor? Ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse bu da tağutu inkarın neyini gösterir bize? Ehemmiyetini gösterir. Ve aynı şekilde Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tağutu inkarı kendine imandan önce zikrediyor. Kim tağutu inkar eder? Allah'a da iman ederse diyor. Tağutu inkarı kendine imandan önce zikrediyor. Bu da nedir? Bu da tağutu inkarın ehemmiyetini gösterir. Ayrıca şunu da biliyoruz. Bir insan tağutu inkar etmediği müddetçe hadis apaçık. Kanı ve malı ne olmaz? Helal e, koruma altına alınmaz. Bir insanın La ilahe illallah dediğinde kan ve malının koruma altına alınabilmesi için La ilahe illallahın içinde var olan o noktayı yakalaması lazım. O da nedir? Tağutun inkar edilmesidir. Devam etin Ölmekte olan bir kişinin komaya girmediği müddetçe İslam'a girmesine sayıyor olduğuna düşündükçe bağışlama isteğinin bulunmasının mümkünle kaldırılması. Dur. Şimdi burada diyor ki başlık ismi ölmekte olan bir insan eğer son anında tövbe ederse bunun İslam'ı sahiptir. Ne şartla komaya girmediği müddetçe? Ya yani burada komadan neyi kastetmiş bilmiyorum da. Yani e, sekerat anına girmeden hani son ölüm artık boğaza geliyor ya. Yani insanın böyle şeyi vardır can çekişmesi vardır. Can çekişme anına gelmeden önce bir kişi tövbe ederse o insanın tövbesi geçerlidir. Çünkü Allah ne diyor? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى اِذَا حَدَرَ اَحْدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ an. Tövbe tam ölüm kendisine geldiği zaman ben tövbe ettim diyenler için tövbe yoktur diyor Allah. Tabi ölümden kasıt burada insanın can çekişmeye başladığı andır. Çünkü Resulullah ölüm döşeğinde olan Yahudi'nin çocuğuna aynı şekilde amcasına La ilahe illallah söylemelerini istiyor. Demek ki La ilahe illallah söyleme, söylemelerini istemesi, sahih olduğunu gösterir. Ee, bir de i̇bn Ömer'e hadisi var. Ee, can boğazda kalkala yapmadığı müddetçe, gargara yapmadığı müddetçe tövbeler kabul olur e, diye. Demek ki bir insan ölüm döşeğinde bile olsa, tövbe ederse, sahih bir tövbeyle ile kabul ederse, bunun tevhidi Allah katında geçerli olabilir. Eğer sahih bir töbrele tövbe ederse ama ne şartıyla? Can boğaza gelmemek şartıyla. Devam edelim. Sahih bir tövbe yap, boğulmazsın diye ama Allah şöyle vaat etmişti. Ebu Talib'in özünü yaklaştığında Peygamber Sallallahu Aleyhi ve ona geldi. Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Cuma'yı, Ebu Nuh'u, Ebu buldu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcasına ''Ey amca, Allah'tan başka iler yoktur.'' de. Bu sözü söyle ki, bu sebeple sana kiramet günahlar katında şahitlik edeyim buyurdu. Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Meyye, ''Ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in bağlı olduğu dilden dönmek mi istiyorsun?'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve bu sözü amcasına arz edip durdu. Nihayet Ebu Talib, sonunda onlara Abdülmuttalib'in <gülüyor> Abdül bağlı olduğu din üzerine bulurduğunu belirtip, ''Allah'tan başka iler yoktur.'' sözünü söylemekten çekindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Vallahi ey amca, senin hakkında niyaz etmekten yasaklandığın rüttetçe, bağışlanman için sana mutlaka istiğfarda bulunacağım, buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah, cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek Peygamber'e ve müminlere yaraşmaz. Ayetini indirdi. Yine Yüce Allah, Ebu Talib hakkında, Resulüm, sen sevdiğini idarete erdiremezsin. Bilekiz Allah dilediğini hidayet ve hidayete girdiği olanları en iyi olur. Ayetine gidiyorum. Şimdi Ebu Talib'i hepimiz tanıyoruz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'a çocukluğundan, peygamberliğinden öncesine ve peygamberliğinden sonrasına hakkıyla babalık yapmış gerçekten. Hatta ölüm tehditleri almasına rağmen Peygamberimizle beraber aç kalmayı da gözüne almış. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam her türlü desteğini vermiştir. Şimdi Ebu Talip e, vefat edeceği zaman peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun yanına geliyor. Ey amcacığım diyor. Bir kelime söyle diyor. Allah katında sana ben şahit edeyim. Yani kelime-i tevhidi söylediğine ben şahitlik edeyim. Seni İslam'ına şahitlik edeyim diyor. Şimdi burada belki aklınıza şöyle bir soru gelir. Yani adam ölüm anında kelime-i tevhidi dese yani ne, ne olacak yani diye. Şimdi Ebu Talip peygamberimizin yaşadığı dönemde yaşadığından dolayı La ilahe illallah dediği zaman, bak bunun bir ağır olduğunu biliyor. Yani babaların dininden çıkma olduğunu bildiğinden dolayı söylemiyor zaten. Yani hatta mesela ölüm döşeğinde bile olsa, Ebu Cehil kabullenemiyor yani. Onun la ilahe illallah demesini kabullenemiyorlar. Neden dolayı? Çünkü onlar o gün la ilahe illallah dediklerinde neyi kabul ettiklerini çok iyi biliyorlardı. Yani la ilahe illallah diyen bir adam otomatikmen o gün var olan bütün şirklere sayılan bütün ilahlara ve babalarına küfretmiş oluyordu. Yani bunu hepsi çok iyi bildiğinden dolayı yani Ebu Cehil demez mi ya ölüm döşeğinde akşama kadar? Yani bunların derdi insanlar Müslüman olsun veya olmasın değildi. Bunu çok iyi anlamak lazım. Bunların derdi insanlar Kelime-i Tevhid'i nutuk etsin veya etmesin değildi. Bunların derdi neydi? Peygamberimiz öyle bir net daveti vardı ki, öyle bir açık bir daveti vardı ki her La ilahe illallah diyen 1- O gün var olan bütün şirke 2- O gün ilah zannedilen bütün ilahlara, 3- Babaların hepsine küfrederek la ilahe illallah diyordu. Yani oradaki la bu saydığımız 3 tane maddeyi elinin tersiyle eğitmekti. E şimdi bu da onların bütün övüş kaynakları buydu yani ataları, işte atalık meselesi, soy nesep meselesi, bir de ilahları öyle değil mi? E şimdi sen bu ikisine birden küfrederek İslam'a girince adamların ağırına gidiyordu bu. Yani ölüm anında bile olsa kimse diyorlardı bunu ne yapmasın, bunu söylemesin. Ondan dolayı yani Ebu Talib'in böyle bir şey yapması demek ee, tabii iç dünyasını Allah bilir eğer söylemiş olsaydı bu şirkleri hepsini reddettiğinden dolayı tabii ki ölüm döşeğinde bile olsa ne olacaktı? Müslüman olacaktı. Yoksa şimdiki işte gidip ölüm döşeğinde yatan adama işte La ilahe illallah de o da desin. Adam Müslüman olmaz. Zaten küfür halinde söylüyor ve neden tövbe ettiğini de bilmiyor. Yani söylediğiyle neden uzak durması gerektiğini de adam bilmiyor. Yani bugün fayda verecek bir mesele değil. Ha ne olur ama adam tevhidi daha önce biliyordur. Yani La ilahe illallah derken hangi şirkleri reddetmesi gerektiğini biliyordur. Daha sonra bu adam kafir olmuştur mesela veya Müslüman olmamıştır. Ölüm anında gittin, söyledin, Allah kalbini İslam'a açtı, adam söyledi. Bu adam Müslüman olur. Neyi, la derken neyi inkar ettiğini bildiğinden dolayı, e, tabii şimdi şöyle, biz ona Müslüman muamelesi yaparız. Ama Allah kabul eder, İslamını etmez, o Allah Azze ve Celle'nin bileceği bir şey. Yani adam hangi şirkten beri olacağını, neye küfür deyip İslam'a gireceğini bilirse, bu adam ne olur? Bu adam e, Müslüman e, olur. Bir de burada ne vardır? Bir de burada şu vardır. Bir insan diyelim ki İslam'a girdiği anda, İslam'a girdiği o an üzerine vacip olan neyse odur vacip. Yani mesela diyelim ki bir adam Müslüman oldu, hiçbir amel yapmadan hemen öldü. Diyelim şu anda biriyle İslam'ı anlattık tevhidi, adam İslam'ı kabul etti, pat kalp krizi geçirdi, düştü burada öldü. Şimdi bu adam namaz kılmadı, oruç tutmadı, bu adam nedir? Müslümandır. Niye Müslümandır? Bizim gözümüzde. Allah tabi İslamını kabul eder etmez onu Allah bilir. Çünkü bir insan Müslüman olduğu zaman, o an üzerine düşen vacip neyse onunla mükelleftir, onu yerine getirmesi lazım. Namaz vakti girdiğinde bu defa namazla mükellef olur. Oruç vakti geldiğinde bu defa oruçla mükellef olur. Ondan dolayı nedir? Bu ayrımı da ne yapmak lazım? Güzelce bilmek lazım. Tabi Ebu Talip ne olmuyor? Ebu Talip Müslüman olmuyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam da diyor ki ben sana iş yani senin için istiğfarda bulunacağım. Allah'tan sürekli istiğfarda bulunacağım. Allah azze ve celle de peygamberine diyor ki müşrik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba dahi olsalar peygambere ve müminlere onlara istiğfarda bulunmak yakışmaz. Yani Müslümanların müşriklere istiğfar etmesi bu ayetle ne olmuştur? Bu ayetle yasaklanmıştır. Hiçbir Müslüman Allah falan müşriği affetsin diyemez. Öyle değil mi? Ne diyebilir? Allah hidayet etsin diyebilir. Allah ıslah etsin diyebilir. Ama Allah e, bir müşriği affetsin. Allah onu affetsin diye kimse ne yapamaz? Bu duayı yapamaz. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Yani üzülme. Hidayet ve dalalet Allah'ın elindedir diyor. Burada da biz davetçilere iki tane çok büyük nokta var. Yani çok büyük iki nokta var. Bir, dinde hiç kimsenin torpili yoktur. Yani dinde kimseye torpil geçilmez. Allah Azze ve Celle peygamberi dahi tevhid alanında yanlış yapacağı zaman veya doğru yapmayacağı zaman Allah Azze ve Celle onu uyarıyor. Hem peygambere ve müminlere e, müşrik oldukları anlaşıldıktan sonra kimseye istihbarda bulunmaları yakışmaz diyor Allah Azze ve Celle. Gerekmez diyor Allah Azze ve Celle. Bu birinci nokta. İkinci nokta gerçekten hidayet Allah'ın elindedir. Yani yeryüzünün en büyük davetçisi, en güzel anlatanı, Herkes tarafından ortak kabul edilen yani davetçilerin imamı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam olmasına rağmen Ebu Talib Müslüman olmamıştır. Yani e, peygamberden birinci ağızdan dini dinlemesine rağmen Ebu Talib ne yapmamıştır? Müslüman olmamıştır. Ve Müslüman olmama gerekçesi de öyle boş bir gerekçedir ki Abdülmuttalib'in dininden babasının dininden dönmesin demesinler diye. Ula zaten sen öleceksin deseler ne olacak? Yani senin arkandan desinler arkadaşlar. Işte, babasının dininden döndü. Sen duyuyor musun? Duymuyorsun. Yani deseler de ne olacak? Ama işte Allah azze ve celle birinin hidayetini istemediği zaman mutlaka ona bir şey sebep kılar. Yani birinin hidayetini isteyene de bir şey sebep kılar. Hidayetini istemediğine, daraletini istediğine de mutlaka bir şey ne yapıyor? Mutlaka bir şeyi sebep kılıyor. Yani bu adamın hali gibi. Bu adam ne yapıyor? Bu adam e, Müslüman olmuyor. Onun için davetçilerin şunu çok iyi bilmesi lazım. Yani bizim elimizde değildir. Hidayet Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah Azze ve Celle isterse, kişi hidayet bulur. Allah Azze ve Celle, sen ne kadar güzel anlatırsan anlat. Ne kadar çok ayet, hadis bilirsen bil. Eğer Allah karşıdakinin hidayetini istemezse, Müslüman olmaz. Ve şunu da bilmek lazım. Allah, birinin hidayetini istemediği zaman mutlaka ona, bir şeyi ona vesile kılar. Yani onun dalalette kalmasına. Ebu Talib'e bunu kılmıştır. Bugünkü insanlara ne yapmıştır? Hocaların onları saptırmasını e, bunların delaletine vesile kılmıştır. Abdülmuttalib'in delaletine ne vesile kılmıştır? Amr ibn Luhay vesile kılmıştır. Yani Allah azze ve celle birinin Müslüman olmasını istemezse mutlaka ne yapar? Mutlaka onun e, Müslüman olmasına bir şeyi vesile kılar. Yani onun kafir kalmasına bir şey ne yapar? Onun veya kafir olmasına bir şeyi vesile kılar. Öyle ki bu bütün yer olabilir. Biliyorsunuz biz Peygamberimiz gelmeden önce iki, 3 tane şahıs, hariç bütün o toplumun müşrik olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Bu da nedenle Allah Azze ve Celle onların hidayetini istememesindedir. Devam tamam et Özgür. Tevhid üzerine ölen kimsenin kesinlikle cennete gireceği. Bir saniye ki. Bu ehl-i sünnetin mezhebidir. Yani bunu bilelim. Tevhid üzerine ölen bir insan muhakkak cennete ne yapacaktır? Hı. Muhakkak cennete girecektir. Eğer bir insan hiç günah işlememişse bütün üzerine düşen vacipleri yerine getirmişse başlangıç olarak cennete girecektir. Yani tevhid üzerine ölmüşse ama bu çok önemli bir nokta. Tevhid üzerine ölmüşse, şimdi koşmamışsa bu insan ne yapacaktır? Bu insan cennete girecektir. Eğer e, cennete kesin girecek. Şimdi ayrım var. Bütün farzları yerine getirmişse, bütün günahlardan kaçınmışsa Allah azze ve celle bunu başlangıç olarak ne yapacaktır? Cennete koyacaktır. Tevhid üzerine öyle. Sadece burada küçük bir ihtilaf var. O da Meryem suresindeki ve in minkum illa Sizden hiçbir kimse yoktur ki mutlaka o cehenneme girecektir diyor Allah azze ve celle. Şimdi bu ayette ihtilaf var. Gerçekten de herkes cehenneme girip çıkarılacak mı bir kere e, veya o da şey midir? Sırat köprüsünden geçerken cehennemin üstünden mi geçecekler veya bu ayet ne mı edildi? Burada ihtilaf var. Yani evvel hasılı kelam, ev diyelim cehenneme sokulsa dahi alimler demice o, o ateş onu yakmayacak o anda. Çünkü Allah kendi soktuğundan dolayı kendi yeminini yerine getirmesinden dolayı. Bir insan farzları yerine getirip günahlardan kaçınmış ve tevhid üzere ölmüşse başlangıç olarak cehenneme gider. Bir insan eğer günahlarla beraber Allah'la karşılaşmışsa Allah'ın meşiyetindedir. Allah isterse o insanı başlangıç olarak affeder cennete gönderir. Eğer tevhid üzere ölmüşse isterse de onu önce cehenneme atar. Cehennemde kendi azabını biraz çeker. <gülüyor> Ondan sonra cehennemden çıkarır, tekrardan ne yapar? Cennete götürür. Ama ne lazımdır bunun için? Ama bunun için bir insanın tevhid düzenli ölmesi şarttır. Buyurun. Hazreti Osman radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu kim Allah'tan başka ilah olmadığını kalben bildiği halde ölürse cennete gelir. Burada kalben diye bir şey geçmiyor tabii. Bu yazarın kendi eklemesi. Kesinlikle hadisin orijinalinde kalp-malk diye bir şey geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kim Allah'tan başka ilah olmadığını bildiği halde ölürse cennete gider diyor. Hadisin şey bu. <gülüyor> kalp-malk yok yani hadiste. Ya, İlim üzerine, bilirse, bilgi üzerine olursa. Şimdi e, bu da bize neyi gösterir? Her la ilahe illallah'ın insanı cennete götürmeyeceğini. La ilahe illallah başka bir şartı da ne oluyor? Bu hadisten çıkmış oluyor. O da nedir? Kelime-i tevhidi ilim üzerine söylemektir. Öyle değil mi? Manasını bilerek söylemektir. Ki Allah Muhammed suresinde ne diyor? فَعَلَمَنَّهُ لَا اِلٰهَ ilahe illallah. Bir ki Allah'tan başka ne yoktur? Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Yani Peygamberimizden dahi Allah Azze ve celle ilim üzerine bu kelimeyi söylemesini istiyor. Yoksa bu kelimenin hiçbir manasını bilmeden, neyi kastettiğini bilmeden, neden uzak durmasını gerektiğini bilmeden, sadece papagan gibi La ilahe illallah demek, insanı Müslüman yapsaydı eğer, Ebu Layb, Ebu Ceyl hepsi Müslüman olurdu. Çünkü onlar da halkın arasında gezip bu Muhammed insanları La ilahe illallah diye bir kelimeye çağırıyorlar, diyorlardı. Yani ağızlarından La ilahe illallah çıkıyordu. Ağızdan La ilahe İllallah'ın çıkmasıyla insan ne olmaz? Müslüman olmaz. Nasıl Müslüman olacak insan? İnsan bir, kalbiyle bu kelimeyi tasdik edip, diliyle ikrar edip amele dökerse ve bununla beraber tağutu inkar ederse, bunun manalarını bilirse, yakın üzerine söylerse, şüpheye düşmezse, bu kelimeyi ve ehlini severse ve öldüğü son anda da bu kelime üzerine ölürse, yani bir küfür ameli yapmadan ölürse, bu insan nedir? Bu insan Müslümandır ve bu insan, e, cennete gidecek olan insan da bu insandır. Yoksa işte sen tut La ilahe illallah diyen cennete gider, kalan bütün hadisleri e, görmemezlikten gel, bu ne değildir? bu? Doğru değildir. Aynı şekilde zaten kelime-i şehadetin içerisinde de bu mana gizlidir. Yani Allah la ilahe illallah manasını bilmek gizlidir. Nasıl? Sen diyorsun ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Öyle değil mi? Şimdi sen Allah'ın ruhiyetine şahitlik ediyorsun. Sen görmediğin, bilmediğin, tanımadığın bir meseleye şahitlik edebilir misin? Edemezsin. Şimdi diyelim ki burada ben kadı olsam, bir mahkeme olsa, sen gelsen desen ki işte ee, Ehi Ömer'in kafasını kırdı mesela. Sen getirdin bunları, işte dedi, ben, Ömer diyor ki bu benim kafamı kırdı. Sen de diyorsun ki ben şahidim. Ben sana diyorum ki sen olayı gördün mü? Görmedim. Duydun mu? Duymadım. Biliyor musun? Bilmiyorum. Senin şahitliğin geçerli olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü meseleyi bilmiyorsun. Aynı şekilde Allah'ın uluhiyetine şahitlik eden bir insan da Eşhedü diyen bir insan, şahadet ediyorum, şahitlik ediyorum diyen bir insan da eğer neye şahitlik ettiğini bilmiyorsa, uluhiyetin ne, ne olduğunu bilmiyorsa yani uluhiyetin ne olduğunu bilmek Kişinin illaki böyle tanım olarak e, papağan gibi bilmesi değildir ha. Hayatında ibadetlerinde Allah'a birliyorsa bu ise uluiyet tevhidini biliyor demektir. Tanımını böyle böyle uluiyet kelimesini ömründe duymasa bile bir insan hayatında iba, e, ibadetlerinde Rabbini birliyorsa ve şirkten beri oluyorsa bu ise uluiyet tevhidini biliyor demektir. Yani kelime-i şahadetin içerisinde dahi Allah'ın uluiyetine ne vardır? Allah'ın uluiyetine şahitlik etmek vardır. Bu da nedir? Şahitlik de ilmi gerektirir, bilmeyi gerektirir. İnsanın bildiği şeye şehadet etmesini gerektirir. Özgür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o e, bu sayde Kudreti Rabbiye rivayet edilmiştir. Tebük vadisinde insanlara şiddetli bir açlık isabet etti. Bunun üzerine insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve gelip ona ey Allah'ın Resulü bize izin e, bize izin versen de yanımızda bulunan develerimizi boğazlasak böylece <gülüyor> etini yeriz hem de yağlarını kullanırız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapın buyurdu. Derken Ömer çıkageldi. Allahü Aşhöbullah Ey Allah Resulü, bunu yaparsan, bunu yaparsan bilinecek hayvan azalır. Öyle yapacağına, biz e, bu e, öyle yapacağına, bu insanlara yiyeceklerinin fazlasını get getirmeye davet et. Sonra onlar için bu yiyeceklere bereket vermesi için Allah'a dua et. Böylece Allah'a Allah, Allah da yiyeceklerine bereket ihsan eder dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet doğru söylüyorsun buyurdu bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deriden yapılma bir yargı getirip onu yaydı bunun, e, daha sonra insanlara yiyeceğinden fazla olanını getirmesini istedi hadisin e, ravisi diyor ki o öyle ki bazısı bir avuç mısır bazısı bir avuç hurma bazısı bir avuç parça bir şey getirmeye başladı nihayet deriden yapılmaya yaygının üzerinde bu getirenlerden az bir şey toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu toplanan yiyecekler üzerine bereket doğasını bulundu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık <gülüyor> kaplarınızı istediğiniz kadar alın buyurdu. İnsanlar kaplarını yiyecek aldılar. Öyle ki askerler içerisinde doldurmadık doldurmadık bir kap bırakmadılar. Sonra, sonra da doyuncaya kadar bunları yediler. Ayrıca bir hayli de yiyecektirdi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem <gülüyor> Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın resulü olduğuna şahitlik ederim. Eğer bir kul şüphe etmemek suretiyle Allah'a bu iki şahitlikle kavuşursa cennete girmekten cennete girmekten alını alıkonulamaz. Şimdi hepimiz biliyoruz ki e, Tebu gazvesi için Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de onun zor ve meşakkatli bir sefer olduğunu söylüyor. Ve Tebu gazvesi gerçekten bayağı bir e, meseleli geçen bir e, gazve. İşte e, Tebu gazvesi münafıklarla müminlerin birbirinden ayrılması, sadık olan müminlerden bazılarının da e, nefislerine uyup geri kaldıklarından dolayı Allah azze ve celle'nin onları azarlaması, Cabir bin Malik ve arkadaşları e, istihza ayetinin indiği, ondan sonra e, peygambere suikast girişiminde bulunulduğu e, böyle çok tantanalı bir şey. E, sefer ve Tövbe Suresi'nde biliyorsunuz. Ondan sonra ve o esnada Tövbe Suresi'nin ayetleri de <gülüyor> inmeye başlıyor. Şimdi Tebuk seferinde e, insanlar acıkınca yani açlık isabet edince uzun bir yol çünkü. Azık kalmayınca sahabe gelip Resulullah diyor ki ya Resulallah yani e, izin ver biz ne yapalım? Şeylerimizi keselim, develerimizi keselim onların etinden ve yağından istifade edelim. Şimdi burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da olur diyor. Tabi Hazreti Ömer çıkıp geliyor diyor ki ya Resulallah yani bunu yaparsan üzerine binilecek deve kalmaz. Daha beter bir musibete düşer e, oluruz. O da nedir? O da insanlar bu defa, e, bu sıkıntıda binecek deve bulamayacaklar daha kötü e, olacak diyor. Peygamberimize diyor ki yani sen hani peygambersin bir tane bez sersek üzerine bir şeyler asarsın da buna bir bereket duası yapsan bu bereketlense nasıl olur e, diye. Şimdi buraya kadar olan kısımda sahabe e, buradan neyi anlıyoruz? Bir insanın özellikle cihat esnasında veya savaş esnasında cihat emrinden izin almadan hiçbir şey yapmaması gerekir. Çünkü belki insanın kendine göre o anda düşündüğü bir planı vardır. Fakat cihat emrinin herkese açıklamakla yükümlü olmadığı, ve yapmak istediği bir durum vardır. Fakat siz kendi kafanıza göre bir şey yaptığınız zaman onun işlerini ne yapıyorsunuz? Onun işlerini Allah bullak edersiniz. Ondan dolayı eğer bir yerde kolektif bir çalışma varsa, bir yapı varsa veyahut da diyelim bir işler bu cihat olsun, ister bu davet e, olsun. Herkes sürekli bu bilinçte olması lazım. Yani kendinden üstte olan kimse işi düzenleyen veya teşkilatlayan insanlar kimse veya cihadı yöneten emir kimse ondan izinsiz Hiçbir işe kalkışmamak lazım. Niye? Çünkü sen sadece kendi kafana göre düşünüyorsun, kendi menfaatine göre düşünüyorsun. Senin üstünde olan cihat emiri veya davet emiri alim o an orada bulunanların hepsinin maslahatını düşünüyor. Doğal olarak belirli başka planları olabiliyor. Sen bunlara riayet etmediğin zaman bu defa ne yapabiliyorsun? Çok küçük bir fiilinle ya cihatı berbat edebiliyorsun veyahut da davette mesela kurulmuş bir planı Allah bullak ne yapabilirsin? Edebilirsin. Bu çok önemli bir nokta. İster davette, ister cihatta, işten sorumlu olan kimse böyle Habeşli bir köle dahi olsa ondan müsaade almadan, ondan izin almadan hiçbir şeyine yapmamaktır, kalkışmamaktır. Yine burada şunu görüyoruz. Hz. Ömer gelip Resulullah aleyhissalatu vesselam'a itiraz etmiyor. Sadece ne diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam'a? Ya Resulullah diyor, yani bunu daha güzel olanını gösteriyor, yani daha maslahatlı olanını gösteriyor. Daha faideli olanını Peygamber aleyhissalatu vesselam'a gösteriyor. Bu da nedir? Ee, bu da aynı şekilde yine ister cihatta olsun ister davette olsun, bütün fertlerin o davanın derdiyle dertlenmeleri gerektiğini, yani bir sıkıntı olduğu zaman işte peygamber çözsün veya başımızdaki çözsün veya abimiz çözsün demeyip herkesin düşünüp ortaya fikir koyduğu. Yani Hazreti Ömer'in burada yaptığı bir terbiyesizlik yok, bir edepsizlik yok, bir itiraz yok. Sadece ne diyor? Ya Resulallah böyle yaparsan sıkıntı olur. Bunun yerine gelsen bereket duası yap diyor. Daha güzel olanını teşvik ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bu da nedir? Hepimizin ahlaklanması gereken bir huydur. Yani kendimizden üstü olan insanlara edepsizlik yapmadan, terbiyesizlik yapmadan ama her zaman bu davanın bir ferdi olduğu bilinciyle hepimiz en güzel olan da onlara yardımcı olma. Onlara nasihat etme. Zaten emirlere nasihat, dinin haklarından bir tanesi. Yani Peygamberimiz din nasihattır diyor. Kimin için Ya Resulallah deyince, bir kısımda da müminlerin emirini zikrediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı sürekli ne halde olmamız lazım? Nasihatleşme halinde olmamız lazım. Kimlerle? işte kendimizden üstü olan veya işte cihat emirleriyle veyahut da diyelim işte davet ve tebliğ emirleriyle karşı ne olmamız lazım? Sürekli bu ahlakta olmamız lazım. Daha sonra tabi herkes malından bir şeyler getirip bir kaba atıyor. Bir örtünün üzerine atıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dua ediyor. Peygamberimiz dua ettiği zaman da mal tabi. Bereketleniyor. Hepsi kaplarını doldurmasına rağmen. Hepsi tok doyunca yemelerine rağmen hala ne oluyor? Yiyecek artıyor. Bu da Peygamberimizin peygamberliğinin mucizelerinden nedir? Bir tanesidir. Onun nübüvvetinin göstergelerindendir. Daha sonra peygamberimiz bu olay olduktan sonra insanlar tam böyle hani şimdi e, güzel yerleri kullanabiliyordu peygamberimiz. Şimdi bir bereket oluşmuş, az mal çoğalmış, insanların imanı artmış. Yani dini emirleri daha çok kabul etmeyen müsaitler, manevi bir ortam oluşmuş. insanlardan manevi bir yücelme, yükselme söz konusu. Tam bu sırada işte kim kelime-i işte hiç şüphe duymadan ki yakini bir şekilde bununla Allah'la karşılaşırsa cennete girecektir. Cennete girmekte alık konulmaz diyor peygamber Aleyhisselatü vesselam. Bu da nedir? Davetçinin bu tip ortamları kullanması gerektiğinin göstergesidir. Yani davetçi bir şey anlatacağı zaman zamanı ve mekanı güzel seçmesi lazım. Karşıdakinin böyle hakkı kabul etmeye daha yakın olduğu, böyle maneviyatının yükseldiği, işte duygusal bir anın yaşadığı yerde dini bir emir kendisine sunulduğu zaman daha çabuk bunu ne yapabiliyor? <gülüyor> daha çabuk bunu kabul edebiliyor. Ve yine burada <gülüyor> hadisin son kısmında neyi görüyoruz? Hadisin son kısmında şunu görüyoruz. E, o da nedir? E, her la ilahe illallah insanı cennete götürmez. Hangi la ilahe illallah'ı insanı cennete götüren içerisinde şüphe ve şekin olmadığı, kişinin yakinen söylemiş olduğu la ilahe illallah insanı ne yapar? Cennete götürür. Yoksa bazılarının zırvaladığı gibi her la ilahe illallah diyen cennete gidecektir değil. Yani saymış olduğumuz şartlarla bu kelimeyi gerçekten kalbiyle tasdik edip amellere döker, tağutu inkar eder, bu kelimenin manalarını bilir, yakın, şek, şek üzerine, e, yakın üzerine söyleyip, şek ve şüpheden uzak kalır, e, İhlas üzerine bu kelimeyi söyler, bu kelimenin ehlini sever ve bu kelimenin üzerine son anında vefat ederse, bu insan nedir? Cennetten alıkonulmayacak insan bu insandır. Yoksa her La ilahe illallah diyen ne değildir? Her La ilahe illallah diyen bu, bunun içerisinde ne yapmaz? Bunun içerisine girme. Son hadisi de oku bitirelim bakayım. Bu Buhari'nin sahih hadisi Allahu an der rivayet-i-de göre Resulullah sallallahu aleyhi şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını, onun bir ve ortaksız olduğunu ve Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğunu, yine İslam'ın da onun kulu, kadın kulunun oğlu, Meryem'e Meryem'e attığı bu kelimenin bu kelimesin ve kendisinden bir ruh olduğuna, yine cennetin hak ve cehennemin daha cehennemin daha olduğuna şahid ederse her ne amel üzere olursa olsun Allah o kimseyi cennetin cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan geçirecek cennete koyacaktır. Şimdi bu hadiselerden ne var? Bu hadiselerden genel bütün itikatlara hemen hemen zikretmiş. Yani diğer o gün var olan milletlerdeki işte şirklerin hepsinden teberrih etmedir bu. Bir nedir? Mesela kim Allah'ın ruhiyetine şehadet edip onun ortağı olmadığına inanırsa. Ee, şimdi bu Arap müşriklerinin şirkiydi. Öyle değil mi? Yani bundan teberrih ederse, Muhammed Resulullah derse bu da nedir? Bu da Ehli Kitab'ın şirkiydi. Ee, İsa Allah'ın oğludur. Bu da Yahudilerin özel mesela ee, ve Hristiyanların şirkidir. Biri Allah'ın oğlu diyor, öbürü hiç kabul etmiyor. İsa Allah'ın e, kuludur, onun kelimesidir. Yani kelimesinden kasıt nedir? Allah kum demiştir, o da olmuştur. Hani Hz. İsa babayla olmamıştır. Allah kun demiştir, ol demiştir. Hz. İsa'da ne olmuştur? Hz. İsa'da olmuştur. Ee, Allah tarafından bir ruh olarak annesine üflendiğine inanırsa, cennet ve cehennemin hak olduğuna inanırsa, bu da müşriklerin e, küfür şekillerinden biriydi. Cennet ve cehennemi ikar etmeleri. Ne yaparsa yapsın Allah onu bir şekilde ne yapacaktır? Cennet kapılarından birinden sokacaktır. Yani şirk koşmadığı müddetçe Allah uluiyetine şehadet ederse ve bu itikatta olursa yani önceden zikrettiğimiz konuların aynısı. Bir de İsa Aleyhisselam'ın eklenmesi e, söz konusu burada. Cennet ve Cehennem'in bu itikat üzerine. Yani o günkü yaygın olan hemen hemen bütün şirk çeşitlerini zikrediyor. Yani bir kul bunlardan teberi ederse, akidesini bu noktalarda düzeltirse bu nedir? Bu e, insan... Allah onu cennetin sekiz kapısından birinden cennete sokacaktır. Artık ya azap eder önce. Hani eğer günahkarsa e, cehenneme sokar. Ya günahsızdır. Direkt cennete sokar. Veya günahkardır ama Allah onu affeder. Yine de cennetine ne yapar? Yine de cennetine götürür. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.